Hayat iğrenç bir şey ve hakkında bilgi sahibi olduğumuz arka planından hayatı bazen bin defa daha iğrenç kılan gerçeğin çırgınca imalarını sezinleriz. Şok etici ifşaatlarıyla insanı zaten ezmekte olan bilim belki de sonunda biz insan türünü tümüyle yeryüzünden silecektir. Çünkü bilimin ihtiyaten sakladığı tahmin edilemez dehşetler ortaya saçılacak olsa ölümlü beyinler buna dünyada katlanamazdı. Ne olduğumuzu bilseydik biz de Sir Arthur Jeremy'nin yaptığını yapardık. Arthur Jeremy bir gece üstüne benzin döküp ateşe verdi. Kimse köbürleşmiş kalıntılarını bir kavanoza koymadı ya da ansına bir tören düzenlemedi. Çünkü insanların onu unutmak istemelerine yol açan bazı belgelerle sandık içinde bir şey bulunmuştu. Onu tanıyan bazıları hiçbir zaman var olduğunu kabule yanaşmıyorlar. Arthur Jeremy'in bir sandık içerisinde Afrika'dan gelen şeyi gördükten sonra kıra gidip Kendini yaktı. Hayatına son vermesine neden olan şey, kendi tuhaf kişisel görmüşü değil, bu şeydi. Çoğu insan, Artuk Ceren'in tuhaf çevresine sahip olsaydı, yaşamaktan hoşlanmazdı. Ama o bir ozan ve bilim adamıydı ve suratını hiç Öğrenme tutkusu kanında vardı. Çünkü dedesinin babası Baronet Sir Robert Jeremy'in ünlü bir antropologtu. Ayrıca dedesinin dedesinin babası Sir White Jeremy'in Kongo bölgesini ilk keşfedenlerden biriydi. Ve Kongo'nun kapiteleri, hayvanları ve eski sözüm olan uygarlıkları hakkında çok geniş bilgiler içeren yazılar yazmıştı. Yaşlı Sör Wade gerçekte neredeyse bir hastalık derecesinde entelektüel heves sahibiydi. Afrika'nın bazı bölgeleri hakkında Gözlemler adlı kitabı yayınlandığında, Kongo'daki tarih öncesi bir beyaz uygarlık konusunda eğri sürdüğü acayip sağlar onu oldukça büyümüş duruma düşürmüştü. Bu korkusuz kaşif 1765'te Huntingdon'da bir diller evine kapatıldı. Delilik bütün cereminlerde vardı ama bereket versin pek fazla ceremin yoktu. Ceremin soyu dallara ayrılmamıştı ve Arthur soyunun son temsilcisiydi. O olmasaydı insan o şey geldiğinde ne yapacağını söyleyemezdi. Cereminler pek yedi düzgün kimseler değildi. Hep usurlu bir yanları vardı. Ve Arthur en veterleriydi Oysa Sir White'dan öncesine ait aile resimlerinde pek hala düzgün yüzlere rastlanıyordu. Deliliğin çılgın Afrika öyküleri dostlarını hem dehşete düşüren, hem de eğlendiren Sir White'la başladığı kesindi. Bu hiç de normal birini toplayıp muhafaza etmeyeceği andaç ve numunelerden karısına yaşattığı doğuya has inziva hayatından açıkça görünüyordu. Dediğine göre karısı Afrika'da rastladığı bir Portekizli tüccarın kızıymış. Ve İngiliz tarzı yaşamdan hoşlanmıyormuş. Yolculukların ikincisi ve en uzunundan geri dönerken karısıyla henüz küçük bir çocuk olan Afrika'da doğmuş oğlu da Sir yanında geldi. Ve geri dönmediği üçüncü ve sonuncu yolculuğunda ona işlik ettiler. Kadını hizmetkarlar da dair hiç kimse yakından görmüş değildi. Çünkü çok sert ve tuhaf yaratılmıştı biriydi. Ceren'in konağında kaldığı kısa süre içerisinde evin uzak bir kanatında oturmuş ve hizmetine sadece kocası bakmıştı. Gerçekte Sir ailesi üzerinde titreme tarzı son derece tuhaftı. Afrika'ya döndüğünde oğluna iğrenç bir yine bir siyah kadın dışında kimsenin bakmasına izin vermedi. Bayan Jeremy'nin ölmesi üzerine geri döndüğünde çocuğun bakımını bütünüyle kendisi üstlendi. Ama dostlarının o deli saymalarına yol açan şey esas olarak Sir konuşmalarıydı. Özellikle de sarhoşken söyledikleri. 18. yüzyıl gibi bir akıl çağında bir alemin Kongo ayı altındaki yavanıl görüntülerden Tuhaf sahnelerden, eskilikten ufalanmakta olan zarmaşıklar görülmüş, unutulmuş bir kentin dev sur ve sunlarından uçurma andırır derinliklerdeki karanlık hazine mahzenlerine, akıl almaz yeraltı mezarlığına inen sonsuz sayıda rutubetli, sessiz taş basamaktan söz etmesi pek akıl değildi. Özellikle böyle bir yeri uğrak yeri yapan yarı orman yaratığı, yarı o çok eski kentin yaratığı canlı varlıklardan, planosun bile betimlenekte duraksayacağı türden hayal mahsul yaratıklar, büyük maymunların surları, sütunları, kemerli yeraltı mezarları ve tuhaf oymalarıyla ölmekte olan kenti istila etmelerinden sonra ortaya çıkmış olmaları gereken şeylerden söz etmesi, akılla bağdaşır gibi değildi. Yine de Sir White, son defa dönüşünden sonra böylesi şeylerden çoğunlukla Nait Seyit'teki üçüncü sonra öylesine tekinsiz ve insan iliklerine kadar titreten bir darza söz ederek balta girmemiş ormanda ne bulduğunu ve yalnızca kendisinin bildiği ...korkunç harabeler arasında nasıl yaşadığını söyleyerek görüldü. Ve sonunda bu canlı şeylerden böyle bir edayla söz etmeye başladı ki... ...onu tımarhaneye kapattılar. Huntington da demir parmaklıklı bir odaya kapatıldığında Pek üzülmüş gibi görünmedi. Çünkü zihni tuhaf bir şekilde çalışıyordu... Oğlu çocukluktan çıkmaya başladı başlıyordu. Evini daha az sever olmuş, sonunda da açıkça korkmaya başlamıştı. Nal karargah tutmuştu ve tımarhaneye kapatıldığında kurum altına alınmış gibi belli belirsiz bir minnettarlık gösterdi. Üç yıl sonra da öldü. White Jeremy'nin oğlu Philip hayli tuhaf biriydi. Fizik olarak babasına çok benzemesine karşın görünüşü ve davranışları birçok bakımdan o kadar kabaydı ki herkes ondan uzak duruyordu. Bazılarının korktuğu gibi babasından deliliği miras almamıştı ama son derece kalın kafalıydı. Ve kısa sürelerle de olsa kendini önüne geçilmez bir şiddete kaptırdığı oluyordu. Ufak tepek olmasına karşın son derece kuvvetli ve inanılmaz çehrek bir ilgi. Babasının unvanını almasından 12 yıl sonra, sorun çinlilerle dayandığı söylenen kendi avlak bekçisinin kızıyla evlendi. Ama oğlu doğmadan önce bir deniz eri olarak donanma yazıldı ve böylece alışkanlık ve kötü davranışları yüzünden kendisinden nefret edenlere geri kalan tüm halkın nefretini de eklemiş oldu. Bağımsızlık savaşından sonra Afrika ile ticaret yapan bir gemiye yazıldığı, kuvveti ve tırmanmada gösterdiği başarılar netenince bir türkün kazandığı ama sonunda bir gece dem Kongo sahilinden ayrılırken ortadan kaybolduğu haberleri geldi. Ailenin artık herkese kabul edilen garipliği Sir Philip Jeremy'nin oğlunda çok tuhaf ve ölümcül bir aşamaya ulaştı. Ufak tepek orantısızlıklarına karşın bir tür doğu zarafetiyle uzun boylu ve epey yakışıklı sayılabilecek Robert Jeremy'in hayata bir bilim adamı ve araştırmacı olarak başladı. Deli Delis'in Afrika'dan getirmiş olduğu kutsal andaç koleksiyonu bilimsel olarak ilk inceleyen ve ailenin adını budun birinde olduğu kadar keşifler dünyasına da meşhur eden o oldu. 1815'te Sir Robert 7. Vicon Brightlum'un kızıyla evlendi ve ardından üç çocukları olmak mutluluğundan aile oldular bu çocuklardan en büyüğü de en küçüğü bedensel ve zihinsel kusurları yüzünden hiç gören olmadı ailesindeki bu üzünen bilim adamı teselliyi çalışmada aradı ve Afrika'nın iç bölgelerine iki uzun inceleme gezisi yaptı Philip Germin'in kabalığıyla Öğüt almalarının gururunu birleştirmişe benzeyen son derece itici bir kişiliğe sahip olan ikinci evlat Neville, 1849'da sıradan bir dansçı kızla kaçtı. Ama ertesi yıl geri döndüğünde bağışlandı. Neville, Jeremy'in konağına Arthur Jeremy'in babası olacak olan Alfred adlı oğluyla birlikte bir dul olarak geri dönmüştü. Dostları Sir Robert Jeremy'nin aklına oydatmasına peş peşe gelen bu üzüntülerin sebep olduğunu söyledilerse de hastalığa yol açan şeyin Afrika inançları olması da büsbütün olarak dışı değildi. Yaşlı bilgin Sir garip melez yaratıklarla dolu kayıp kent hakkında anlattığı çılgınca yükleri açıklayabilmek umuduyla dedesinin, ve kendisinin keşif gezisi yaptığında da yaşayan Ongo kabilesine ait efsaneleri toplamaktaydı. Atasının mergelerinde belirli bir tutarlılık bulunması, deli adamın hayal gücünü tetikleyenin yerel efsaneler oldunmakla bitiriyordu. Kâşib Samuel Asit'ın, beyaz bir tanrı tarafından yönetilen, beyaz maymunlarla dolu eski bir kentle ilgili bazı efsanelerin, Budun bilimcisinin işine yarayabileceği inancıyla, elinde ongalar arasında tuttuğu notlarla 19 Ekim 1852'de Cerrin'in konağını uğradı. Sohbet sırasında muhtemelen daha birçok ayrıntı vermiş olmalıdır. Ancak ansızın yaşanan bir yüz korkunç facia yüzünden bu ayrıntılar hiçbir zaman öğrenilemedi. Sir Robert Cerrin'in Tüpanesinden çıktığında, gavide kahşibin boğularak öldürülmüş cesedini bıraktı ve kimsenin engellemesine kalmadan çocukların üçünü de, hiç kimsenin görmediği iki çocukla kaçıp gitmiş olan oğlunun işini bitirdi. Nevil Cerenin yaşlı adamın çılgın kaplumbağa planına dahil olduğu anlaşılan iki yaşındaki oğlunu başarıyla savunurken canlandı. Sir Alfred Jeremy daha dördüne basmadan baronet oldu. Ama zevkleri hiçbir zaman ünvanına yakışmadı. Yirmisinde bir müzikol çalgıcı grubuna katıldı. Otuz altısında gezici bir Amerikan ile birlikte dolaşmak uğruna karısı ve çocuğunu terk etti. Sonu çok korkunç oldu. Birlikte seyahat ettiği sirkte normalden daha açık renk kocaman bir erkek goril vardı. Göstericilerin el üstünde tuttuğu şaşılacak kadar uysal bir hayvan. Alfred Ceren'in bu gorilden olağanüstü etkilendi. Demir parmaklıklarının arasından sık sık gözlerini birbirlerine dikip uzun uzun akıştılar. Sonunda Alfred Ceren'in hayvanı eğitmesine izin verilmesini istedi. Ve kendisine bu izin verildi. Başarılarıyla seyircileri de gösterici arkadaşlarında şaşırttı. Bir sabah Chicago'da Alfred Ceren'in gorille son derece akıllıca bir boks maçının havasını yaparken goril her zamankinden daha güçlü bir darbe indirerek Amatör terbiyecinin hem bedenini hem gururunu zedeledi. Bundan sonra olanlar hakkında dünyanın en büyük gösterisinin üyeleri konuşmaktan pek az etmezler. Sir Alfred Jeremy'nin insani olmayan tiz bir çığlıkla antal rakibinin üzerine atılmasını, Gore'yi iki tutup kapesin zeninine yatırmasını, ve hayvanın kıllı boynunu katlarca ısırmasını görmeyi hiç beklemiyorlardı. Goril gafil avlanmıştı ama bu durumumuzun sürmedi ve gorilin her zamanki terbiyecisi işe karışmaya fırsat bulamadan bir zamanlar bir paramete ait olan beden tanınmaz hale gelmişti bile. Arthur Cerem'in Sir Albert Cerem'in de soyu soku belirsiz birinci koyu şarkıcısının oğluydu. Çocuğunun babası olan kocası ailenin hayatından çıktıktan sonra anne, çocuğunu alıp artık oradaki mevcudiyetine ifraz edecek kimsenin olmadığı Ceren'in konağına gitti. Bir soyucunun nasıl itibarlı bir kişi olduğu konusunda bilgi saygı olmadığı söylenemezdi. Bu itibarı oğlunun sınırlı parasının el verdiği en iyi eğitimi görmesiyle kazanacağını görüyordu. Ailenin serveti artık son derece az olmuş ve Ceren'in konağı bir harabeye dönmüştü. Ama genç Arthur eski binaydı, içindekileri de çok sevdi. Arthur daha önce yaşamış Ceren'inlere benzemiyordu. Çünkü o bir ozan ve bir güççüydü. Yaşlı Sir White Jeremy'nin kimselerin görmediği Portekiz'de şarkında hakkında anlatılan öyküleri duymuş olan bazı komşular, onun Latin kanının kendini gösterdiği geri sürdüler. Ama çoğunluk çocuğun güzellik karşısındaki bu duyarlılığını toplumsal kabul görmemiş bir müzikon şarkıcısı annesine vererek dudak büktü. Arthur Jeremy'nin şair inceliği kavasaba görüntüsü yüzünden daha da dikkat çekiciydi. Cereminder'in çoğunun son derece tuhaf ve itici bir dış görünüşü vardı. Ama Arthur'un durumu son derece çarpıcıydı. Tam olarak neye benzediğini söylemek zor Ama yüzündeki ifade yüz açısı ve kollarının uzunluğu onunla ilk defa karşılaşanların irkilerek ürpermesine neden oluyordu. Görüntüsünün yarattığı etkiyi yumuşatan Arthur Ceren'in aklı ve karakteriydi. Arthur yetenekli ve bilgiliydi. Oxford'da en iyi derece yer almıştı. Ve ailesinin entelektüel ününü kurtarmışa benziyordu. Yaradılış olarak bilimden çok şiire eğilimli olmasına karşın, Sir Wright'ın tuhaf ama gerçekten şahane koleksiyonundan yararlanarak atalarının Afrika budum bilimi ve eski uygarlıkları konularındaki çalışmalarını sürdürmeyi aklına koydu. Engin düş gücüyle beri kâşifin kesinlikle inandığı anlaşılan tarih öncesi uygarlığı sık sık düşündü. Ve söz konusu kâşifin daha çılgın not ve paragraflarında söz edilen balta girmemiş ormandaki sessiz kent üzerine kafasında öykü üzerine öykü icat etti. Alta girmemiş ormanlardaki bu varlığını kimsenin bilmediği atsız, melez ırkla ilgili bulanık ifadelere karşı dehşetle çekicilik karışımı tuhaf duygular besliyor, öyle bir hayalin olası temellerini kafasında evirip çeviriyor ve dedesinin babasıyla Samuel Seaton'ın ongalar arasında topladıklarından daha yakın tarihi bilgiler elde etmeye çalışıyordu. 1911'de annesinin ölümünden sonrası Arthur Ceren'in araştırmalarını sonuna kadar götürmeye azmetti. Bir araştırma gezisinin gerektirdiği parayı bulabilmek için bu bir kısmını sattı ve Kongo'ya doğru yelken açtı. Belçikalı yetkililerden kılavuzlar temin ederek Kongo ve Kagiri kabilelerini yaşadığı topraklarda bir yıl geçirdi. Ve ummadığı kadar çok bilgi elde etti. Kaliyerler arasında Moano adında eski efsanelere karşı ilgi duyan güçlü bir belleğe sahip olmakla kalmayıp son derece zeki de olan yaşlı bir şef vardı. Bu yaşlı şef, Jeremy'nin duymuş olduğu tüm öyküleri doğruladı ve bunlara taşken ve beyaz maymunlarla ilgili olarak kendisine anlatılmış öyküleri de ekledi. Moano'ya göre Gri kent ve melez yaratıklar bugün artık yoktu. Çok uzun yıllar önce savaşkan Bangular tarafından yok edilmişlerdi. Bu kabile binaların çoğunu yıkıp canlıları da öldürdükten sonra saldırıların amacı olan içi doldurulmuş tanrı çayı, tuhaf varlıkların tapındığı, ve Kongo geleneklerine göre bu varlıklar arasında bir prenses olarak hüküm sürmüş kişinin içiminde olduğunu kabul edilen beyaz maymun tanrıçayı alıp götürdüler. Bu maymun benzeri yaratıkların ne oldukları hakkında Movanun hiçbir fikri yoktu. Ama onların yıkılan kentin kurucuları olduğunu sanıyordu. Jeremy hiçbir tahminde bulunamıyordu. Ama epeyce sorup soruşturduktan sonra içi doldurulmuş tanrıça hakkında çok renkli bir efsane ortaya çıkardı. Söylenenlere göre maymun prenses batıdan gelen büyük beyaz bir tanrıçanın eşi olmuş. Uzun bir süre kentte birlikte hüküm sürmüşler. Ama bir oğulları olduğunda üçü birlikte gitmişler. Daha sonra Tanrı ve Prenses geri dönmüş ve Prenses'in ölümün üzerine kutsal kocası Prenses'in bedenini yalamış ve tapıldacağı taştan büyük bir eve yerleştirmiş. Sonra da tek başına çekip gitmiş. Efsane'nin bundan sonraki kısmı üç değişik şekilde anlatılıyordu. Bir öyküye göre içi doldurulmuş Tanrı Canı'nın, ona sahip olan kabili için bir üstünlük simgesi olması dışında bir şey olmuyordu. Bangolar da bu yüzden onu götürmüşlerdi. İkinci bir öykü, bir tanrının geri dönüşünden ve kutsal eşinin ayakları dibinde ölümünden söz ediyordu. Üçüncü öykü ise, büyüyüp yetişkin bir adam, yoksa maymun tanrını demeliyiz. Olan ancak gerçek kimliği bilmeyen oğlunun dönüşünden söz ediyordu. Hayal gücü kuvvetli siyahillerin bir takım olayları abartarak bir efsane uydurmuş olduklarına hiç kuşku yoktu. Yaşlı Survivor'ın betimlediği orman kentinin gerçekliğinden Arthur Jeremy'in artık kuşkusu kalmamıştı. Bu yüzden 1912'nin başlarında Kentin kalıntılarına rastladığında pek şaşırmadı. Kentin büyüklüğü biraz abartılmıştı ama etrafa dağılmış taşlar buranın bir zenci köyü olmadığının kanıtıydı. Ne yazık ki hiç oyma bulamadı ve araştırma gezisinin kısıtlı bütçesi, Sörvay'dın sözüne ettiği kenarlı mahzen sistemine indiği açıkça belli olan bir geçinin temizlenmesini engelledi beyaz maymunlar ve iç doldurmuş tanrıçı üzerine göre bütün kabile reisleriyle konuşuldu. Ama yaşlı onun verdiği bilgilere göre en önemli katkı bir Avrupa'lıdan geldi. Kongo'daki takas usulü alışveriş yapan bir dükkanda çalışan Belçikalı görevli, Verharan hakkında kulağına bir şeyler çalınmış olan, içi doldurulmuş tanrışanın sadece yerini bulmakla kalmayıp onu ele geçirebileceğini de eminiyordu. Çünkü bir zamanların kudretli banguları şimdi Kral Albert hükümetinin itaatkar kullarıydı ve beraberlerinde götürdükleri korkunç tanrıçadan ayrılmaya kolayca ikna edilebilirlerdi. Bunun üzerine Ceren'in Dedesinin dedesinin babasının en çılgın öykülerini, yani bugüne kadar duyduğu en çılgın öyküleri, doğrulayacak pah biçilmez bir kudum bilim kanıtının, birkaç ay içinde eline geçme olasılığının verdiği coşkuyla İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı. Jeremy Koran'ın civarında yaşayan hemşehrileri, ola ki Törvay'dın, Nayside'deki masaların başında anlattığı öyküleri dinlemiş olan atalarının aktardığı daha çılgınca öyküleri duymuş olabilirler. Arthur Ceren'in ve göndereceği sandığı sabırla beklerken bir yandan da büyük bir gayretle deli atasından kalan el yazmalarını incelemeye girişti. Sir ile aralarında büyük bir benzerlik olduğunu hissetmeye ve Sir hem İngiltere'deki yaşamının hem de Afrika serüvenine ilişkin alıntılar aramaya başladı. Enzivada yaşayan dizembeşle ilgili çok şey anlatıla gelmekteydi Ancak Jeremy'in konuunda kaldığına ilişkin elle tutulur bir kalıp kalmamıştı dedi. Jeremy bütün izlerin böyle tamamen zinilmesine bir yol ya da sağladığını merak etti. Ve kocasının deliliğinin onun esas nedeni olduğuna hükmetti. Dedesinin dedesinin babasının eşinin Afrika'daki bir Portekizli tüccarın kızı olduğunu söylendiğini anımsadı. Kadıncağızın yaşam tecrübesi ve kara kıta hakkındaki yüzeysel bilgisi, kuşkusuz Sir kıtanın iç bölgelerine ilişkin öyküleriyle alay etmesine yol açmış olmalıydı. Böyle bir adamın bağışlayabileceği bir şey olmasa gerekti bu. Kadıncağız Afrika'da ölmüştü. Oraya sürükledik götürülmesinin nedeni belki de kocasının anlattıklarının da olduğunu kanıtlama kararlıydı. Ama bu düşünceler kafasında belirdiğimde Artur Ceren'in onların boşluğun adına gülmeden edemedi. Çünkü söz konusu her iki atasının ölümlerini üzerinden bir buçuk yüzyıl geçmişti. 1913 Haziran'ında Berhaven'den içi doldurulmuş tanrıçanın bulunmuş olduğunu anlatan bir mektup geldi. Belçikalı bunun meslekten olmayan birisini sınıflandıramayacağı türden son derece olağanüstü bir şey olduğunu iddia ediyordu. Bunun bir insan mı yoksa bir maymusu mu olduğunu ancak bir bilim adamı belirleyebilirdi. Mumyanın bozulmuş olması bu tayin işlemini büyük ölçüde zora sokacaktı. Zaman ve Kongo'nun kitle mumyaları hele böyle amatör işi göre değildi. Yaratığın boyunda içinde hanedan motifleri cisilmiş boş bir madalyonun asılı olduğu altın bir zincir bulunmuştu. Kuşkusuz bu şey Bangula tarafından, Başsız bir yolculan yadigar alınıp tılsım olarak tanrı canın boynuna asılmış olmalıydı. Mumyanın yüz atları hakkında düşündüklerini söyleyen Verhaven acayip bir karşılaştırma yapıyor. Daha doğrusu bu yüzün muhatabını her ne kadar şaşırtacağını biraz da alaycı bir uçlukla belirtiyordu. Ama böyle sabitlikler üzerinde uzun boylu durmayacak kadar İşin bilimsel yoluyla ilgileniyordu. İçi doldurulmuş tanrıcanı üsulünce ambalajlanmış olarak mektuptan bir ay sonra geleceğini yazıyordu. Santa'a konulmuş şey 3 Ağustos 1913 günü öğleden sonra Jerem'in konağına geldi. Ve hemen Sir Robert ve Arthur tarafından düzenlenen Afrika numuneleri koleksiyonunun bulunduğu büyük odaya götürüldü. Bundan sonra olup bitenler en iyi hizmetkarların anlattığı öykülerden ve daha sonra incelenen nesnelerden ve belgelerden çıkarılabilir. Anlatılan çok sayılı öykü içinde en ayrıntılı ve tutarlı öykü evin baş yaşlı sonrasının öyküsüydü. Bu adama göre Artur Ceren'in santılı açmadan önce herkesi odadan çıkardı. Ama herkes çıkar çıkmaz duyulan çekiç ve keski seslerinden Arthur Jeremy'nin hiç vakit kaybetmeden sandığı açmaya giriştiği anlaşılıyordu. Bir süre hiç ses duyurmadı. Sonrası bu suyu tam olarak kestiremese de taş çatlasın çeyrek saat sonra Jeremy'e ait olması süredirmez bir sesini dehşet içinde haykırdı durdum. Hemen ardından cem odadan çıktı ve ardından atlı kovalıyormuş gibi evden dışarı doğru hamle etti. Betty atmış, yüz ifadesi tarif edilebilecek gibi değildi. Ben kapıya yaklaştığımda aklına bir şey düşmüş gibi duruladı. Koşarak geri dönüp mahzene inen merdivenlere atıldı. Hizmetkarların şaşkınlıktan ağzları açık kalmıştı. Merdivenlerin başında efemdilerin dönüşünü beklediler. Ama görünmedi. Aşağıdan sadece petrol kokusu geliyordu. Hava karardıktan sonra mahzenden abluya açılan kapıdan bir tıkırtı duyuldu. Ve ahırda hizmet eden bir uşak. Tepeden tırnağa kadar petrole bulanmış ve etrafı keskin bir petrol kokusu yayan Arthur Jeremy'in Gizlice dışarı çıkıp karanlıkta gözden gittiğini gördü. Sonra büyük bir heyecan ve dehşet içinde herkesin çiceği gördü. Kırda bir kıvılcım çarptı. Alev yükseldi ve bir insan ateşi sütun göklere tırmandı. Ceren'in suyu artık yoktu. Arthur Ceren'in kömürleşmiş kalıntılarının toplanıp gömülmemesinin nedeni daha sonra bulunan şeylerde, daha çok da sandıkta bulunan şeyde yatıyor. İçi doldurulmuş tanrıçanın çok iğrenç bir görmüşü vardı. Kuruyup üzüşmüştü. Ama bilinmeyen bir türden mumyalanmış bir maymun olduğu açıkça görülüyordu. Kayıtlara geçmiş bütün türlerden daha az kılıydı. Ve insan oluna şaşılacak derecede yakındı. Daha fazla ayrıntıya girmenin alemi yok. Ancak iki dikkat çekici özellikten söz edilmesi gerekir. Çünkü bunlar, Sir Biden, Afrika'daki araştırma gezilerinde tutulmakları ve Kongo halkının beyaz tanrıyla maymun tanrıça efsanelerine fazlasıyla uyuyor. Söz konusu iki özellik şunlar. Yaratığın boynundaki madalyonun içinde bulunan arma, Jeremy'in yerin armasıydı. Ve Verhaven'in canlı, korkunç ve dua dışı bir dehşet at büttiği büzüşmüş yüzü, şaka ile karışık benzettiği yüz, Sir White ve meçhul karısının torununun torununun oğlu olan hassas yaratıştı Artur Jeremy'in yüzünden başkası değildi. Kraliyet Antropoloji Enstitüsü üyeleri bu şekilde atarlar bu ve bu yadlara basarlar bir zamanlar artık cenk bir adam.